Münafıkların özellikleri Hiçbir hayır olmayan şer kulisleri oluştururlar. Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi yahut iyiliği emretmeyi ve insanların arasını düzeltmeyi emreden başka. Kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa biz ona çok büyük bir ecir vereceğiz. Nisa suresi 114. ayet Bir önceki sayımızda Kur'an'da necva kelimesinin kullanım anlamlarına temas etmiştik. Sebebi de söz konusu Nisa suresi 114. ayetin nüzum sebebi üzerinden şer kulislerine dikkat çekmekti. Hususen bu ayet ışığında Müslümanların hareket alanlarını ilgilendiren bir meseleyi izah etmek yerinde olacaktır. Kulis nedir? Kulisten neyi kastediyoruz? İslami cemaatlerin hareket ve hizmeti yönelik bir takım karar ve uygulamalarda bulunması kaçınılmazdır. Ortada bir yapılanma, cemaat söz konusuysa insanlara fayda sağlayıp zararı da uzaklaştıracak karar ve uygulamaların olması gerekir. Çünkü cemaat küfürle hemhal olmuş, kokuşmuş global dünyada insanların ellerinden tutup ahiret saadetine götüren bir yapı olmalıdır. Böyle olabilmesi için de içerisinde cemaat fertlerinin maslahatına olanı ortaya koyup mefsedeti de engelleyici uygulama ve kararların olması gereklidir. Kulisten kastettiğimizde söz konusu bu kararları yönetim dışında olan kimselerin kendi aralarında fiskos meclisleri oluşturarak tenkit etmeleridir. Bir diğer ifadeyle cemaatin vermiş olduğu herhangi bir alandaki bir kararını doğru bulmayıp alakasız kişilerle bunu eleştirmenin adı kulistir. Buna şöyle bir örnek verelim. Bir cemaat, davet alanında mescit kurulması kararı alır. Bu cemaatin bazı fertleri de bu kararı doğru bulmaz. Kararı doğru bulmayanların kendi arılarında bunun sağlamasını ve kritiğini masaya yatırıp değerlendirmelerinde bulunmaları kulistir. Bu da içerisinde hiçbir hayrı barındırmayan şerden başka bir şey değildir. Kulis NEDEN KÖTÜDÜR Kulis bir yapıya karşı yapılacak en çirkin fiillerdendir. Kulis bir nevi yapının gıybetini yapmaktır. Şeriat, bir şahsın dahi gıybetini zemmederken, en ağır ifadeleri kullanırken, acaba cemaat dediğimiz bir yapının gıybeti bunun yanında nasıldır? Ne garipdir ki gıybet paranoyasına giren birçok kimse, kendisinin de içerisinde bulunduğu bir yapının gıybetini çok rahat yapabilmektedir. Şunu unutmamalıyız ki İslami bir yapı yönetimden ayrı düşünülemez. Yönetim ayrı bir vadide seyrederken yapının içerisindeki fertlerin ayrı bir vadide olması imkansızdır. Buna da zaten cemaat dememiz söz konusu değildir. İslami bir yapı yönetimden ayrı hareket etmez. Cemaat yönetiminin aldığı karar onların harcı gibi olmalıdır. Kendi harcından sıyrılıp da ayakta durmaya çalışan tuğla yığının neyse yönetimden bağımsız olan cemaat bireylerinin durumu da aynıdır. Yani cemaat bir hususta karar vermiş veya herhangi bir mesele etrafında bir uygulama hayata koymuşsa, bireylerin bunun kendi aralarında kritiğini yapmaları kadar çirkin bir husus olamaz. Aslında burada fertlerin yaptığı, kendi bilgileri dahilinde olmayan bir mesele hakkında konuşmaktır. Bu konuşmalar açığa çıktığında da utanacakları bir pozisyona düşecekleri bir gerçektir. Çünkü yönetim her bilgiyi gözler önüne sermez, sermemelidir. Fertlerdeki bilginin kısır ve perdeli oluşu, kulisi tetikleyen meseledir. Cemaat bireyi bir mesele hakkında bir zanna kapılabilir. Fakat cemaat yönetimi nezdinde durum çok farklı olabilir. Bunun nedeni de o mesele hakkında cemaat ferdindeki bilgi kısırlığı veya meselenin kendisine perdeli olmasından kaynaklanmaktadır. Buna Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatından örnek verelim. Bir adam peygamberin huzuruna gelmek için izin istedi. Peygamber, ona izin veriniz. ''O aşiretin ne kötü oğludur yahut aşiretin ne kötü kişisidir.'' buyurdu. O kimse yanına girince peygamber ona karşı yumuşak sözler söyledi. Ayşe, ''Ey Allah'ın Resulü, onun için söylediğini söyledin, sonra da ona yumuşak konuştun.'' diyerek bunun sebebini sorunca Allah Resulü, ''Ey Ayşe, kıyamet günü Allah katında mevki bakımından insanların en şerlisi, kötülüğünden korunmak için insanların veda ettiği veya terk ettiği kimsedir.'' Buyurdu. Burada dikkatlerimizi vereceğimiz mesele Ayşe'nin radıyallahu anh'a sorusu ve hayretidir. Ayşe, gelen adam hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Bu yöndeki bilgisi kısır ve perdeli olduğu için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki farklı davranışının birbirine zıt olduğunu zannetmekte ve sebebini Resulullah'a sormaktadır. Resulullah ise konuya vakıf olan bilgisini ortaya koyup meseleyi sonuçlandırıyor. Bir tarafın meseleye vakıf olduğu, diğer tarafa kapalı, kısır ve perdeli olduğu yerde zan söz konusudur. Buna dayanarak olaylar hakkında tecrübe ve bilgi yoksunluğu kişileri kulis yapmaya iten en önemli faktördür diyebiliriz. Buna sahadan bir örnek vermemiz yerinde olacaktır. Cemaat yönetimi bir fertle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Diğer bireyler tarafından da iyi ve saygı duyulan biri olduğundan ötürü bireyler yönetimin yanlış yaptığını, bu kişinin çok faydalı olduğunu, hizmetinin çok geçtiğini ve benzeri bilgilerle cemaat bireylerle çabuk yollarını ayırıyor gibi zanla kapıldılar. Buradaki zannın sebebi söz konusu yolların ayrıldığı kişi hakkındaki bilginin kısıtlı olması veya cereyan eden meselelerin diğer bireylere perdere olmasından kaynaklanmaktadır. Karar veren mercinin bilgi ve tecrübesi önemlidir. Bu tip yerlerde de asıl olan bir yapının yönetimine güven duyuluyorsa, orada yönetimle aynı tavrı göstermek yönetimden bağımsız hareket etmektir. Kişinin kulis yapmasının sebepleri 1. Kötü ahlak Kişi bu durumu kendi kötü ahlakından dolayı yapar. Kendi ahlak normlarını çevresindeki hastalıklı her mesele hakkında fikir babası olduğunu zannedip de, Zerre miskal ahlaki değerlere haiz olmayan kimselerden alan kişi bunun bir sonucu olarak aynı ahlakın başka bir varyantını sergileyecektir İnsanlarla çok fazla ikili ilişkilere girme nefsin oto kontrolünden uzak durma Allah'ı az zikretme ve benzeri sebepler insanın var olan güzel ahlakını dahi yıkıma uğratır Kişi edilmiş olduğu bu kötü ahlakla da cemaatin kulisini yapabilmektedir Özellikle samimi arkadaşlarla veya aynı hastalığa düşer olmuş insanlarla bunu yapar. Bu sebeple okuduğu ahlak ve suluka dair öğretileri boğazından aşağı indirememiş, ahlak edinimini şeriattan değil de hayır üzere zannettiği hastalıklı bireylerden alan kimselerin kulis yapmalarından daha doğal bir şey yoktur. Çünkü her gün birçok sayıda kişinin hürmetini çiğneyen bir kalbin, bir topluluğun hürmetini çiğnemesi onun için muazzam bir cürüm sayılmayacaktır. İki, içinin ve dışının bir olmaması. Batının zahirle çakışması. İç ve dışın birbirine tezat göstermesi. Kalbin başka, dilin başka bir rol çizmesi. Kendisinde olmayan bir şeyle görünmeye çalışmak. Nasıl tanımlarsak tanımlayalım, açığa çıktığında insanı utandıracak olan tüm tanımlar buna uygundur. Cemaat yönetimi karşısındayken verilen kararları kabullenmeden öte işte böyle olması gerekir tasdikini yapan kimsenin aynı durumu kendi nefsi veya kendi nefsinin aynalarıyla otururken aynı davranışı göstermemesi buna bir misaldir. Kişi bunu zahiren kabullenip aynı zamanda içinde buna zıt bir doğrusu varsa önünde iki seçenek vardır. 1. Yanlış gördüğü hususu karşı tarafa bildirmek. 2. Yanlış gördüğünü içine atmak. Bu da zamanla buharın yoğunlaşıp da bir anda patlayan düdüklü tencere misali günü gelinceye patlayacaktır ya da onu kulis ortamları aramaya sevk edecek ve böylece içindeki buharı biraz olsun boşaltmaya çalışacaktır. İslami yapılanmalarda bulunan kimselerin dikkat etmesi gereken bir mesele de budur. İçin dışa muhalefeti münafıkların özelliklerinden bir tanesidir. Allah Subhanahu ve teala onların bu kötü ahlakından bahsederken şöyle buyuruyor.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 Bunlar da şarînin emredip yasakladıkları hususlardır. Namaz, oruç, zekât, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, yalan söylememek ve benzeri hususlardır. Göreceli doğrularsa kişiden kişiye değişen her bir bireyin kendi kabulleridir. Bunlar kişiden kişiye farklılık arz ettiği için görecelidir. Bunlar da şeriatın dışında kalan, hayata ve hizmete dair olan her şeydir. Herkes kendi yetiştiği çevreye göre doğrularını belirler. Şeriatın bizden istediği emire itaat işte tam buradadır. Yani şeriat, emire namaz, zekat ve benzeri hususlarda itaat edin dememektedir. Çünkü burası Allah ve Resulü ile sabit olmuş, kesin doğrulardır. Buna muhalif olan emir veya yapıya da itaat söz konusu değildir. Bu konuda ayrıca Ebu Hanzala hocamızın Allah'a adanmış Gençlikler kitabının 113 ve 114. sayfalarına bakılabilir. Fakat şeriat bize sizden olan emire itaat edin derken herkesin doğrularının envai çeşit olduğu göreceli olan yerleri kasteder. Çünkü her bir kişi kendi doğru ve kabulleri doğrultusunda İslami bir yapının içerisinde faaliyet gösterse ve bunu herkes birbirine dayatmaya çalışsa bunun adı İslami cemaat değil olsa olsa kahvehane cemaati olur. Çünkü herkesin şöyle olmalı, böyle olması gerekirleri vardır. Şeriatın göreceli doğrularda emire itaat istemesinin sebebi cemaatin doğru bir sonucu olarak tek bir yerden tek bir sözün çıkmasıdır. Bunları tek bir cümlede özetleyecek olursak, şeriatın bize itaat diye emrettiği husus, şeriatın kesin emir ve nehilerinin dışında olan göreceli doğrulardır. Cemaat bireylerinin kendi yaşam biçimleri doğrultusunda oluşturdukları göreceli doğruları vardır. Kimisinin hassas olduğu meselede başka bir kimse vurdum duymaz olabilir. Bazısının önemli gördüğü bir şeyi bazısı önemsiz görebilir. Burada hiçbir problem yoktur. Fakat problem olan kişinin edindiği doğrularını cemaate eleştiri mahiyetinde kullanıp cemaat yönetimine sunmaksızın başka kimselerle paylaşmasıdır. Yani ortada bir problem görmüş bu da kendi kabullerine doğrularına ters gelmiştir. Bunu da cemaat yönetimiyle paylaşmak yerine başkalarıyla paylaşmıştır. Aslında bu basit gözüken fakat başka bir yönden bakıldığında çirkin olan bir şeydir. Şöyle ki, bir kişi kardeşinde bir durum gördüğünde bunu başkasıyla konuşması insanın o kişiyle arkadaşlığını dahi bitirmesine sebep olur. Çünkü bunun adının gıybet olduğunu bilir. Bahsettiğimiz konuda bunun aynısı hatta daha da kötüsüdür. Birileriyle İslami dava yoluna koyulacaksınız. O insanların buna ehil olduğuna inanacaksınız ki ehil olmadığına inandığınız insanlarla çıkmak da ayrı bir hastalıktır hem de yanlış bir şey gördüğünüzde bu hususu onlarla değil başka kimselerle paylaşacaksınız. Hem rızayı ilahi için bir davaya baş koyacak ve her şeyi göze alacaksınız, hem de kendi doğrularınız uğruna rotanızı rızayı nefse doğru kıracaksınız. Bu da bir akıl tutulması olsa gerek. Bu sebeple diyebiliriz ki kişinin kendi değişmez doğruları onu kulis yapmayı iten en önemli sebeplerden biridir. 4. Merak Kişinin kendisine kapalı kalan meselelere merak sahibi olması da onu kulis yapmaya iten sebeplerdendir. Bir cemaatin içerisinde merak sahibi olan kimsenin cemaat yapısına vereceği muhtemel zararlar bir kenara, kişinin diğer bireylerin kendisine kapalı kalan meselelerini öğrenmeye çalışması da kulise zemin hazırlar. Merak, zembedilen hasletlerden birisidir. Bunun yanında bir yapıda merak daha fazla zemmediliyor, bireyler terbiye edilmeye çalışılıyorsa, insanın o yapıya zarar vermemesi için sürekli kendisini kontrol etmesi gerekir. Cemaat yönetiminin herhangi bir mahremiyeti konusunda kendi benliğini zapt edemeyen kimse, zihnini cümlenin öğelerini bulmaya çalışan kimse gibi soru bombardımanına tutarak çözmeye çalışacaktır. Bununla da kalmayacak bu konuda zayıf olan kimselerden laf devşirmeye çalışacaktır. Çünkü zihnindeki merakı, sorumluluklarını dahi nakavt etmiştir. Artık tüm derdi o meseleyi tüm çıplaklığıyla öğrenebilmek ve nefsini doyurmaktır. Örneğin, cemaatin mahrem bir meselesi birkaç kişi tarafından bilinmektedir. Merak sahibi kimse bu bilgiyi elde edebilmek adına cambazlığın en alasını göstererek, ortaya bir mesele atarak, meselenin uç taraflarına temas edecek sorular sorarak veya bir gündem oluşturarak laf almaya çalışır. Bir de bilgi sahibi kimse de buna dair birkaç kırıntı biliyorsa artık mesele nihayetine kavuşmuştur. O ortam bir anda cemaatin mahremlerinin çiğnendiği bir hale dönüşmektedir. Başka bir hususta şöyle olabiliyor. Bir kişinin cemaat yönetimiyle sorunu oluyor. Bu kişi de kendisini biriyle dertleşmek zorunda hissediyor. Bunu ikinci bir şahsı hissettirince bu ikinci şahıs merakından meseleyi ona açtırıp dinliyor. Adam tüm derdini sere serpe anlatırken bizim süper cemaat bireyi kardeşimiz de ona kulak veriyor. Cemaat yönetimine iletmek kılıfıyla merak duygularını tatmin ediyor. Bunun da doğru olduğuna inanıyor. Bu durum da diğerinden farklı değildir. Bu durumun istisnaları olması ayrı bir meseledir fakat burada kulis yapılmasındaki etkin rolü üstlenen o kişiye merakla kulak verendir. Halbuki içinde maraz olan kimse her bir bireye gitse ve her bir bireyde sorunun emir sahipleri ise bunu benimle değil emir sahipleriyle konuş dese problem ortadan kalkacak, bu şahıs da kulis ortamlarını cemaat bünyesinde oluşturamayacaktır. Karşısına cemaat yönetimine karşı marazlı olarak gelip kulis oluşturmaya çalışan kimseleri de emir sahiplerine bildirmek, cemaatin selameti ve ilerleyen satırlarda anlatacağımız sinsi planlarında önüne geçecektir. Bundan dolayı da bireyler kendi meraklarını kontrol altına almalı ve bu konuda içerisinde bulunduğu yapıdan yardım talep etmelidirler. 5. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlere girişmesi Bu da kişinin alanında olmayıp da sanki işe ehilmiş, karşısındakinin meselelerine vakıf bir şekilde nasihat edecek bir konumdaymış gibi davranmasıdır. Veya bu işte benim de bir fikrim var siyakıyla yapmasıdır. Örneğin, cemaat bir bölgede davet çalışması başlattı. Bazı bireyler bunun doğru olmadığını aralarında kulis şeklinde konuşmaya başladı. Kendisini ilgilendirmeyen işlere sürekli palazlanan kimse de aslında bence de şöyle olmalıdır diyerek aynı şer kulisinin bir üyesi olur. Cemaat bireyinin kendisini ilgilendirmeyen meseleler hakkında fikir babası olması kendisine zarar verecek olan ahlaklardan biridir. Peki kulis nasıl yapılır? Kulisin yapılış şekillerine dair uzun mülahazalarımız söz konusu olabilir. Fakat burada sadece birkaç meseleye değinmek, İslami cemaatlerin dikkatini buraya çekmek yerinde olacaktır. A. Kötü niyet olmaksızın ahlaki bir problem olarak yapılan kulis. Kişide eleştiri ahlakı kemikleşmişse karşısındaki kim olursa olsun eleştirecektir. İlmi ehniyeti olmadığı halde ilmi bir meselede eleştirmek, hizmete dair tek bir tecrübesi olmadığı halde hizmeti eleştirmek, İslami çalışmada her işte kaytarıp da iş eleştirmeye gelince mangalda kül bırakmamak ve benzeri örnekler verilebilir. Bu tip kimseler eleştiri yaparken bu konuda sürekli acıkan nefislerini doyurmak adına yapmaktadırlar. Tabii bu da çift yönlüdür, bazen sadece kötü ahlaktan kaynaklıdır. Bazen de kişinin var olan yönetimin ehil olmadığını, dolayısıyla kendisinin daha iyi iş yapabileceğini izhar etmesi ve bu yöndeki eleştirilerini kulis haline getirmesidir. Tabii bunun da bir takım alametleri vardır. Konuyu uzatmamak için bu bahsin Tevhid Dergisi'nin 8. sayısındaki Kardeşimle Hasbihal yazısından okunmasını tavsiye ederim. B. Kötü niyetle yapılan eleştiri Var olan İslami cemaatler her zaman tağutların hedefinde olmuştur. Bu hedefte yapıyı çökertme isteklerini beraberinde getirecektir. Devletler bir cemaate hedef seçmişlerse önce onları önceki tağut babalarının sünneti olan baskı ve zor kullanarak dağıtmaya çalışacaktır. Fakat söz konusu cemaat bunları baştan göze alıp yola çıkmış bu yöndeki manevi tedbirlerini arttırmışsa bu defa karşı tarafın sinsi hamleleri boy göstermeye başlar. Devlet İslami bir cemaatin yapısına sızmak ister. Sebebi de bazen cemaati tamamen dağıtmak olsa da daha çok cemaatin içerisinde kaos çıkartmak, yapıyı köklerinden sarsmaktır. Burada da birçok akıl sahibinin yanında hadi canım sen de diye umursamadıkları yöntemlere başvururlar. Bunlardan biri ve belki en önemlisi otoriteyi eleştirilebilir hale getirmektir. İçeride masumane görünen bu durum aslında içeriye uzanmış sinsi ellerin habercisidir. Çünkü devlet bir cemaati her türlü eleştirilebilir pozisyona sokmuşsa zaten başka bir şey yapmasına gerek yoktur. Devlet önce cemaat bireylerinin zihnindeki eleştirilmez tabusunu yıkar. Burada bir konunun altını çizmekte fayda vardır. Bu yazdıklarımızdan kastımız cemaat eleştirilemez demek değildir. Allah ve Resulünden başka herkes eleştiriye açıktır. Allah'a hamdolsun ki bizler öyle bir yapının içerisindeyiz ki yapı kendisine yönelik sürekli eleştiri ve öneri istiyor. Eleştiriden kastımız emir sahiplerine yönlendirilmeyen, kulis halinde yapılan, yıkıcı, haksız bilgi ve tecrübe yoksunluğuyla yapılan eleştiridir. Yoksa emir sahiplerine bilgi ve tecrübeye dayalı öneriler ve eleştiriler yapılmalıdır. Fakat bu saydığımız hususlardan yoksun olmamalıdır. Haksız ve yıkıcı olmamak, bilgi ve tecrübeye dayalı olmak. Bunlar bir cemaatin bireylerin ortak akıl ürünü olduğunu gösterir. Fakat tecrübe şunu göstermiştir ki taahhütü sistemler cemaatlere eleştiri ahlakını sokarlar. Bu şekilde de en büyük yıpratmayı gerçekleştirirler ki bu da bir cemaati kökten sasmaya yeter. Bunun en açık örneği münafıkların Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cemaatinde yaptığı ilk fitnesidir. Münafıklar Resulullah'ın eşinin üzerinden ortaya bir iftira atmışlar ve Resulullah'ın cemaatinin yönetimini açık eleştiriyle hedef haline getirmişlerdir. Burada yönetimi eleştirilebilir pozisyona sokan münafıklar zaten en büyük gayelerine en sinsi yöntemle ulaşmışlardır. Şer'i kılıfla yapılan eleştiri Burada şer'i kılıfla beraber sinsi planlarını işletmişlerdi. Burada bazı sahabelerin dahi bu fitnenin içine düşmesini de göz önüne alırsak bizlerin şer'i kılıfla yapılan haksız eleştiri ahlakına çok daha dikkatli olmamız gerekecektir. Tüm bunlardan sonra diyebiliriz ki İslami cemaatler her eleştiriyi masumane kabul etmemeli, eleştiri ahlakını kendisinde bulunduran kimselere karşı dikkatli, müteyakkız olmalıdırlar. Çünkü İslami cemaatlerin yapılarına sızmaya karşı alabilecekleri en önemli tedbir bunu bilmeleridir. Müslümanca tavır nasıl olmalıdır? Şeytan, insana cemaate eleştiri yaptırırken, kötü ahlakını maşı olarak kullanmasının yanında bir de ona yaptığının şeran bir sakıncası olmadığını fısıldar. Şeytanın fısıldadığını dahi anlamayan kişi de burada nefsinin dizginlerini şeytana verecektir. Hem de şu cümlelerle, Allah ve Resulünden başka herkes eleştirilebilir. Sözde bir yanlışlık yok fakat bunun tatbik edildiği mesele yanlış. Allah ve Resulünden başka herkes eleştirilebilir, yanlış yapabilir kaidesini bir cemaat düstur edinmelidir. Zaten böyle olmayan bir cemaatte şer'i bir cemaat değil, nefislerini şeriatın önüne takdim eden zavallılardır. Fakat problem olan kısım bu söz konusu görülen yanlışı yanlış yaptığını düşündüğümüz insana söylemeyip alakasız insanlarla bunun muhabbetini yapmaktır. Allah'ın rızasını arayan kişi yanlış yaptığını düşündüğü insanları ya uyarır ya da beğenmediği yanlış yaptığına inandığı insanlarla beraber yürümez. Bu kalbin en çirkin hali olan nifak hastalığıdır. Müslümanca tavır zihne takılan hususları karşı tarafa söylemektir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gelip ey Allah'ın Resulü bu senin mi kararın yoksa Allah'ın mı emridir? Bu sahabenin ahlakıdır. Fakat münafıkça tavır, nifak ahlakı, da hem çıkıp hem de bu Muhammed bizi helak edecek demek veya savaş emrine suni, zahir itaatlerle uyup evde olsaydık öldürülmezdik demektir. İki cenahtan acaba hangi pozisyondayız? İki tavırdan hangisini sergiliyoruz? Bedenimiz itaat ederken kalbimiz kendi doğrularıyla isyan mı ediyor? Hıtta denildiğinde kafa sallayıp, Arkamızı dönünce hınta mı diyoruz? Hangi örneğin peşinden koşuyoruz? Kendi benliklerini bir kenara atan sahabilerin mi, yoksa sürekli içten pazarlıklı, ağzı çuval dolusu laf yapan, işe gelince şer'i bahaneleri bitmeyen İbni Übeylerin mi? Bu sorular uzar gider. Fakat insanın nefsindeki doğrular, bilgi ve tecrübeyle yoğrulmuş İslami hareketin önüne geçtikçe İbni Übey'in ameli kalıntıları devam eder. Sonuç olarak şunu unutmamak gerekir ki, ıslah, sorunlu görülen meseleyi sorunlu olan kişiyle konuşmaktır. İfsatsa onu başkalarıyla konuşmaktır. Allah'ım, bizleri sahabe ahlakıyla ahlaklandır. İçinde bulunduğumuz yapıyı da bu istikametten ayırma. Bu yöndeki kötü ahlaka sahip olan bireyleri ıslah et. Islah olmazlarsa bu Rabbani davet yolunda onları bizlere fitne kılma. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 38. sayısında yayınlanmıştır.